La, la, la, la, la. Kulis sesleri. Tiyatro kulislerinde ayaküstü sohbetler şş şş. Kulis, sesleri. <gülüyor> <gülüyor> Kulis sesleri Kulis sesleri <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Bir Can Yorulmaz Kulis sesleri Ben Bir Can Yorulmaz Kulüs Sesleri programında Bu hafta Tiyatro int tarafından Sahnelenen Akciğer oyunundayız Duncan Macmillan'ın yazdığı Akciğer'i Mehmet Birke yönetmiş bu sezon Moda sahnesinde sahneleniyor Oyunun oyuncuları Nergiz Öztürk ve Engin Hepileri Sezonun ilk oyunu öncesi şu anda Yanımda Merhaba, merhaba. ilk sorunun sefahini Oyunu anlatır mısınız bize siz kimsiniz Karakterleriniz hikaye nedir e, Merhaba hoş geldiniz Teşekkürler e, Oyunu nasıl anlatalım? Akciğer aslında e, genç bir çiftin yaşam mücadelesi diyebiliriz. E, hayatlarını kurmak üzere olan, e, geleceğe dair hayalleri olan e, bir müzisyen, erkek bir müzisyenle e, akademisyen bir e, kızın aslında başlayan ilişkileri ilerleyen ve daha sonrasında... Ee, yavaş yavaş bu ilişkinin e, ileriye dönük e, kaygılarla, yaşam kaygılarıyla ilgili hayatın içerisindeki hallerini aslında anlatıyoruz. Ama genel çerçevemiz e, şöyle ki bir, e, dünyaya bir çocuk getirmek meselesi üzerinden başlıyoruz. E, hatta çocukla başlıyor. Bir çocuk yapalım mı, yapmayalım mı ile başlıyor. Tabii ki işte bu iki eğitimli insanın hayata bakışı, bu dünyanın içerisindeki bütün bugün yaşadığımız işte ne bileyim karbon salınımı, işte çevre problemleri, savaşlar ya da daha pek çok problemin içerisinde yepyeni bir bireyi bu dünyaya getirelim, var edelim mi? Yoksa ''Hayır bunu yapmayalım, ee, çocuğa da haksızlık etmeyelim mi?'' derdi üzerinden başlayıp böyle karşılıklı tartışırlarken buluyoruz. Tabii ki kadınla erkek arasındaki farkı fazlasıyla görüyoruz. Ee, kadının hormonları ve erkeğin bu hormonları anlayamayışı üzerinden bizi de güldüren aslında komik taraflarını irdeliyoruz bol bol fakat bir süre sonra tabii işin gerçek tarafları da ortaya çıkmaya başlıyor bir çocuk yapmaya karar veriliyor fakat karar verildikten sonra tabii ki onun da bir yepyeni bir serüveni başlıyor o içerisinde hayatın getirdiği bazı sürpriz diyeceğimiz oyunun içerisinde <gülüyor> sürpriz diyeceğimiz bazı e, zorluklarla karşılaşıyorlar. Aslında bizim en çok sevdiğimiz Duncan Macmillan'ın bu oyunu e, dekorsuz, kostümsüz, e, ışık değişimsiz, zamansız ve mekansız yazmış. Biz de aynı şekilde moda sahnesinde, meydan sahnede e, aynı dediği gibi yapmaya çalışıyoruz. Evet hiçbir şey yok. Sadece iki kişinin oyun üzerinden görsel bir zaman şey yok. <gülüyor> evet. Çocuk öyle mi düşündü. Hımmmm... <gülüyor> <Şşş>, nefes al. <gülüyor> Gezeceğimiz hakkında. Yani Hayatımızı değiştirmeliyiz. Böyle bir dünya yani. E, i̇yi daha azlık ediyorlar. Evet, anne Bu o değil. Peki. Aa, ödülü patlatmadı. Ha, ödülü patlatmadı. İlk Sövüyen sen olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam hazırım, hadi yapalım bir <gülüyor> Baskı yapalım, ba ikna et. Baskı yapmak, ben. Konuşuyoruz tamam mı sadece? Sen konuşuyorsun. Biz konuşuyoruz. Konuşu sen açtın. Evet, ben konu açmaya çalıştım. Konuşmak için bu anı buldum. Evet. ...bir şey Evet. Aaa! Şşş! stop. stop, stop. Nefes al. Nefes al. <gülüyor> nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Evinde pandu tutan çocuk bize bakıyor. Şşşş! Şşşş! Aşırı nefes ılık veriyorsun. Abartma! Ağır geldiyse. Ağır geldi. yani bu bir koregrafa kaldıralım. Ve daha az korktuğunuz gibi. Tabii Korkmuş değilim. Korkmuş değilim. Şaşırdım. <gülüyor> en etkilendiğimiz tarafı da bu aslında metnin. Dolayısıyla zaman geliştirileri de hiçbir şekilde herhangi bir eee efektle ya da herhangi bir dış etkenle verilmeden oyuncunun üzerinden e, seyirciye aktarılıyor. Biz de aslında uzun bir zamanda ilgileniyoruz aslında. Ee, yani hani oyunun başlangıcından bitimine kadar, yani finalde aslında bayağı e, yaşlılıklarına kadar, evet bir ömür film şeridi gibi gözlerimizin Hı. önünden geçiyor, öyle bir oyun bu. Hı. Yani hani bir cümlede de zaman değişiyor, işte bir sayfada da zaman değişiyor, mekan değişiyor falan. Böyle bir hani hiç düşmeyen, temposu evet, hiç bir düşmeyen. İki saniye bir... aralıklarına birdenbire zaman atladık. Evet. Yani o çok, o o çok, çok güzel Olur. ve çok Hı -hı. ilginç bir şekilde oluyor. Evet, o çok kolay. <gülüyor> ve... Evet, biz de ilk metni okuduğumuzda bunun ne kadar zor olduğu da düşünmüştük. Yani hani <gülüyor> Engin'in bulduğu bir metin bu. Hem çok cezbedici ama bir o kadar da korkutucu. Yani premier gününe kadar çok büyük teraşlarımız ve endişelerimiz vardı çünkü çok zor yani hiçbir tutunabileceğimiz hiçbir şey yok e, görsellerdeki e, dekorda aslında bize hizmet eden bir dekor değil o, o yüzden hani oyunculuğumuza ya da hani hı hı. oradaki duyguya e, duruma yani hiçbir şekilde şey destek yok. olmuyor yani çok obama bir biz. şey o bir tasarı ve bu sebepten dolayı bayağı e, bir, zorlandık ama işte ilk oyunu seyirciyle buluştuğumuz an başladı aslında bizim için oyun ve çok hala çok keyifle oynuyoruz. Tam onu yani. diyecektim aslında metinde ne çekti sizi diyecekti. Evet bir mekansızlık zamansızlık vardı. Evet yani hani bir oyuncu için çok cezbedici bir şey bu. Yani her şeyin sizin sizin elinizde olması Hı -hı. hem zor ama bir o kadar da cezbedici yanları var yani. Yani bildiğimiz aslında oyunlarda ne olur işte ışık yanar, müzik yavaş yavaş fade out olur ve oyuncu repliğe girer ve o sahne oynanır. O sahne işte ne bileyim 5 sayfada sürebilir, 10 sayfada sürebilir. Bazı oyunlarda tamamı tek bir sahnede geçer ama belli bir zamanın içerisinde belli koşulların içerisinde belli bir dekorun içerisinde, belli bir ışığın içerisinde oynarsınız. Dolayısıyla bütün bu yan etkenler oyuncu hep destek olan e, inandırıcılık anlamında, gelen seyirci inandırıcılık anlamında destek olan faktörlerdir. Fakat bu oyunda o yok. Bu <gülüyor> oyunda sadece e, oyuncu biz ve zaten. seyirci var. Seyirciye biz tamamen e, esasen başka bir şey söylemek istiyoruz. Tiyatro, e, gördüğümüzün ya da hayal ettiğimizin daha da ötesinde bir şey de olabilir. E, i̇yi bir söz, söylenecek e, iyi bir sözünüz varsa e, ve bunu doğru duyguyla buluşturabiliyorsanız ee, bunu üçüncü kişiye yani aslında seyirciye ulaştırabilirsiniz. Ee, bu bizim için aslında çok heyecan verici bir çalışma oldu. Öncelikle provalarda Mehmet Hoca ya ile yani. çalışırken yaklaşık iki, iki, iki buçuk ay kadar hani fiili olarak çalıştık. Öncesinde tabii metin çalışmalarımızı kendimizde yaptık ama e, neredeyse de söylediği gibi ilk oyun bizim için çok önemliydi ama geçen sene yaklaşık olarak 35-40'ın üzerinde oyun oynadık. Ee, her biri bambaşka bir lezzet verdi. Özellikle seyircinin katılımıyla ki meydan sahnede oynuyoruz, ortada oynuyoruz. Seyirci de birbirini görüyor izlerken de. Ne bir yapsak görüyorlar? Evet. Evet. <gülüyor> de <gülüyor> de Nereye dönsek onlar başka bir şeyler Aynen de. öyle. Yani, bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Kendilerini de görüyorlar. <gülüyor> tam karşıdaki seyircinin verdiği tepki ya da o tepkisi Ben insan gizlemeyi çok severim mesela. İnsanların tepkisi Hı. gerçekten oyun hakkında da fikir verir. Aynen Hı. öyle. Bu Toplu katılmada müthiş yardımcı olan bir şey meydan sahne. Onun için de keyifle oynamaya devam ediyoruz. Demiyorlar mı? Gezegeni düşünüyorsanız, Hı. insanlığın geleceğini düşünüyorsanız çocuk sahibi olmayın diye. Öyle mi diyorlar? Yani aslında gezegeni düşünüyorsanız Hı. kendinizi öldürün diyorlar. Ama şahsen ben <gülüyor> alamıyorum. Eee o zaman bak dünyada kaçtı 7 milyar mı ne insan var? Pansa kalabalığız. Her şeyden herkese yetecek kadar yok. Yapılacak en doğru şey, yani en netik şey bu sayıyı artırmamak olur. Yani özellikle de bizim gibi insanların sayısını. Bizim gibi? İşte araba süren, plastik torba, sprey deodorant kullanan, avokado ithal eden, batılı. Ama biz iyi insanlarız. Bizim sanmışız, iz, iz. Kimin ne olacağını bilemeyiz tabii. Hayır yok, bilemeyiz. bu bizim sorumluluğumuz. Çok fazla sorgulama içerir aslında bir oyun değil mi? Evet. Yani başından itibaren çocuk yapmadan başlayıp, ondan sonra işte karbon ayak izlerimizi silmek için yapılacak şeylerden Ay. klişe bir aile olmama için evet. yapılması gereken şeylere kadar ilerleyen birçok noktası var. Bir de aynı zamanda bir yandan bir, sanki bir aşk ilişkisi ama bir yandan da işte çevredir. Bizim özellikle izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz açısından da önemli bir kısım olan bu e, küresel iklim değişikliği, çevre e, kirliliği meselesinin doğrudan rahatsızlıklarını yaşıyor çift. Hı -hı. Sanki Sadece biraz itik yani. bir tık karikatürize edilmiş gibi tabii çok üst düzeyde ama Hı -hı. bir yandan da tüm e, geleceklerine dair şeyleri bunun üzerine kurguluyor gibiler. Yani hani şöyle oluyor bu hani işte kadın doktorasını yapan bir akademisyen, işte adam bir müzisyen aslında zaten hani bu meseleleri dert edecek iki evet. tane insan. Tabii ki ikisinin ayrı kendine dair hani özellikleri de var. Fakat hani bu çocuk meselesi, hani dünyaya bir kişi daha getirmek, hı hı. hani birlikteler belki daha önce hiç konuşmamışlar, belki de konuşmuşlar ama üstünden geçmişler. Zaten var olan bu kaygıları. ...hani özellikle çevreyle ilgili olan... bu Sınma'yla ilgili olan kaygıları... ...böyle bir anda hani... E, ...bunu on düşünüyorlarsa bir anda yüze vuruyor. Dolayısıyla da... ...arkasından bütün hepsi bir... ...üst üste gelmeye başlıyor. Ve çok hızlı akıyor. Yani aslında böyle bir bilinç akışı gibi. O yüzden sanırım bu kadar hızlı... ...değişimler, bu kadar hızlı... ...geçişler oluyor oyunda. E, i̇şte çocuk meselesi önemli tabii. Yani bizler de artık... hani ...orta yaşlarına gelen insanlar olarak şunu biliyoruz yine bileyim işte ben şimdi 40 yaşındayım ve biliyorum ki geçmiş 40 yılda dünyada çevreyle ilgili neler değişti ve bu değişimlerin sonuçlarını birebir yaşadım ve bundan sonraki belki yani ne kadar yaşayacaksam neler olabileceğini tahmin edebiliyorum ama belli bir süre içerisinde ama yeni bir birey getirmek hele de kendi çocuğunuzu dünyaya getirmek dediğiniz zaman o zaman önümüzdeki yıla bakmak zorundasınız yani sorumluluklarınız daha fazla hepimizin daha fazla ne o anlamda hani bencil düşünüp ya işte bugün varım yarın yokum demektense hayır 100 sene sonra dünyaya ne olacak ülkenin de dışında kıtanın dışında dünyaya ne olacak ve dünyadaki insanlar aslen benim çocuğum ya da çocuk onun çocukları torunlarımızla ne bırakıyoruzun birebir e, sorgulaması var oyundaki e, o da iki kişi arasında gerçekten bazen son derece aram sari bir yerlere gidip ama bazen de karamsarlıktan kendilerini kurtarıp son derece umutlu. Çünkü hala yapabileceğimiz bir şeyler var e, diyebilme noktasına kadar da varan güzel sohbetlerle de şenlini yansın. insanlarız. Evet. Değil miyiz? <gülüyor> değil, miyiz? <gülüyor> değil miyiz? Öyleyiz. Öyleyiz. Yani kiminle olacağını diyebiliriz. Yani bu bizim sorumluluğumuz değil. değil evet. Diyemiyoruz tabii ki. Evet. Hepimizin sorumluluğu. Evet. evet. Bazen kaçıyorlar. Bazen üstlerine gidiyorlar dediğimiz evet. gibi. Çünkü biz iyi insanlarız. Onu ne i̇şte çalışıyoruz? Bu sorusunun soruyorlar evet, birileri. Gerçekten? O. Ana soru bu gibiydi. Evet, Aynen tamam. öyle. Birlik yapacağız. Bugün sana. Unuttum. İkisi tezahürat. Hava çok güzel. Şimdi elleri oturabiliriz. Gübürge diğerini alabiliriz. Yarım. Ben güzel. yapmadım. Ben satın aldım. Sana damlatma meyve suyu dağıttım. İşte bir de elma damlatın zararını zenginlesin diye. Bak, unutmuşum. Çok üzüldüm. Aa, unuttum. Bugün sana. Toplantı var. Öyle Evet. Gönlüm. Karbon verimliliği ve etik vesaire vesaire. Evet. Ben istedim. Dengeleme konuları. Evet ben istedim tabii ki. Çünkü ağaç dikmemiz gerekiyor ormanlarca. Yani şirket olarak yani karbon ayak izimizi dengelememiz gerekiyor. belirli <gülüyor> sarılık. Şu, şu senin kitap var ya kitap onu okudum. Dün gece yarısına kadar ayak verdim ama muhtemelen senin okuduğun yerlerde geçtim Çünkü diyor ki bak endüstriyel devrimden bu yana bizim yani insanların yani aslında hepimizin havaya 500 milyar saf karbon saldığını anlattığı yere geldim. Düşünsene yılda ortalama 27 milyar ton. Ben bu yapmanın kaldım. Şimdi. Görünüşe göre bir fil bir ton geliyor tamam mı? Havada 500 milyar fil kadar saf karbon süzülüyor ve bir bu kadar da salınması sadece 40 yıl olacak diyorlar. Düşünsene çocuklarımız çok daha ortaya... iyi. İtik geriye gider dersek e, tiyatroyu takip ediyorsunuz. Bir yandan sinema var, bir yandan diziler var. Bütün bunların da tiyatro sizce Türkiye'de nasıl görünüyor? Takip edebiliyor musunuz oyunlar, yeni sezon, e, diğer sanat dalları içindeki pozisyon açısından Türkiye toplumdaki yer açısından. Ee, şöyle tabii çok e, aydınlık e, zamanlar yaşamıyoruz ama özellikle geçen sene yani hep öyleydi fakat şöyle bir şey oluyor yani beni hissettiğim ben mutsuz değilim bu konuda e, çok fazla ekip e, var şu an e, yeni kurulan çok ekip var ve e, çok e, üretilen çok fazla oyun var hani böyle bir karamsarlığa doğru gidildikçe sanırım e, hani Tarihte de öyledir ya yani kaos ortamlarından çıkmıştır bütün iyi sanat eserleri. Ee, sanırım biz şu an onu yaşıyoruz. Yani bu sadece tiyatro ile ilgili değil. Yani aslında çevrenize şöyle bir baktığınızda hani bir sürü sanat galerisi açılıyor. Evet, kapatılmaya da çalışılıyor ama hemen arkasından açıl oluyor. Yani böyle bir yılmama, bir sürü mekan açıldığına zaman bir hani mekanlı tiyatro olmak çok zor gerçekten. Hani bu bu koşullarda. Ee, ama bir sürü mekan açılıyor inatla hala filmler çekil inatla çekilmeye devam ediyor çok zor şartlarda olmasına rağmen hani destekleri e, alamamaları falan sebebine hani bu dünya hani, tarihte olduğu gibi şimdi de biz e, tam olarak hani bu yüzyılın koşullarındaki kaosun içinde e, en güzel sanat eserleri çıkıyor sanırım yani bunu herhalde biz görmesek bile bizden bir sonraki kuşak dönüp baktığında sanırım o tarih sayfalarında bizi okuyacaklar, öyle hissediyorum açıkçası ben. Evet, bir de ben sanatın her zaman var olacağına inanıyorum ve kendi sanatım üzerinden tiyatro zaten bazen herhangi bir binaya, herhangi bir şeye ihtiyaç da hissetmiyor. Bir seyirci Aynen. ve bir oyuncu tiyatronun var olması için yeterli. Müzik de öyle bir şey, ne bileyim bir keman çalan bir adam. Sokan bir köşesinde eğer sanatını rica ediyorsa ben onun karşısına geçip yüreğimden bir şeyleri hissediyorsam onunla bir duygu alışverişine giriyorsam işte sanat dediğiniz şey böyle bir şey onun için dergisinin söylediğine çok katılıyorum yani evet şartlar zor ama zorlaştıkça sanat kendi gücünü daha fazla ortaya koyuyor. Kendi gücünü koydukça e, gençler daha fazla heyecanlanıyorlar. Daha fazla heyecanlandık onlar da üretmek istiyorlar. Ürettikleri şeyler için alternatif mekanlar açıyorlar. Bu alternatif mekanlarda alternatif oyunlar yapıyorlar Konserler düzenliyorlar ne bileyim atölyeler yapıyorlar bu otellerde üretiyorlar ve bu hiç bitmeyecek en güzel tarafı bu bu en güçlü olduğumuz taraf bizim zaten ee, onun için evet e, biz yani bu ülkede sosyopolitik olarak zaten her zaman çok zor günler geçirdik tarihimize baktığımız zaman da hep böyleydi. Ee, ama önemli olan işte burada o karamsarlığa düşmeyip e, oradan e, kendinizi çıkartıp e, gerçekten de ne üretebilirim, ne yapabilirim? Kendimizi iyi hissetmek için, birileri için değil esasen kendimizi iyi hissedip daha e, ilerisi için ne yapabilirimi düşünmek. Onun için bu pozitif düşünce sanata her zaman e, katkı sağlayacaktır. Ve ben Türkiye'de bunun olduğunu görüyorum. E, bu anlamda da çok sevinçli ve umutluyum. Onu seven ve dünyayı önemseyen bir ailesi olduğu için Çok çok tatlı bir şey olacak Şey ne? Çok <gülüyor> e, tatlı bir kız ya da çok tatlı bir... Oha! Çöplerimizi geri dönüştürüyoruz Evet geri dönüştürüyoruz Evet işlerimizi kurcalarken bu soru açıklanmıyoruz Dur! Haberleri izliyoruz, eğlenlere gidiyoruz, oy kullanıcı çöplerimizi geri Dönüştürüyoruz! Evet, tadı derdat olsa da... Ayy, tadı derdat oluyorsun dedim. De. Ben baba akşama konuşabilirim. Küvete doldururum. Otururum, oturur, bir güzel konuşuruz. Daha sıcak... Hayır dur ayağını yakmayayım. Ben misin ediyorum? <gülüyor> Doğru dizimi kitapla okuyoruz. Resiklet okuyoruz. Yabancı filmlere gidiyorum. Bisiklete biniyorum. Bisiklete biniyorum. ...çevre ve insan haklarını gözeterek alışveriş yapıyor. Başka oyunlarınız da var. Şu anda sahne başka oyunlarınız var mı? Diyelim önce orada ayrı ayrı birlikte yeni projeler var mı? Kısa onlardan <gülüyor> ee, Benim eşimle birlikte açtığım Cemal Toktaş'ta ...Taşla Kabare diye bir mekanımız var. Bir kabare mekanı. Bu sene orada bir tane kabare katına yeni bir oyun yaptık. Düşperestliği. O da çok yeni. 2 üç temsil yaptık. Ee, ben ona devam ediyorum yeni olarak biz de 39 basamağa devam ediyoruz zorluk SM'de bizim de 2 sene önce yine benim konservatörden arkadaşlarımla kurduğumuz bir şey bir topluluk 39 basama koyunu o da bu sene artık 3. sezonuna giriyor güzel de gidiyor, seyircinin ilkisi de çok iyi dolu salonları oynuyoruz açıkçası hani burada olduğu gibi o devam ediyor yeni projeler bu bizim Nergis'le <gülüyor> 3. <üçüncü> birlikte projemiz <gülüyor> evet Artık inlerini de yaparız. Yaparız. <gülüyor> Aynen öyle. Akciğerin belirlenmiş oyun tarihleri varsa. Tabii ki e... şimdi. Aslında bu röportajı yaptığımız şu günlerde biz şimdi 18-19 Ekim'de oynuyoruz. Belki izleyenlerimiz <gülüyor> dinlediklerinde geçmiş olabilir ama nasıl efendim? Kasım'da. Tabii 6 Kasım'da <gülüyor> ve 27 Kasım'da yine moda sahnesinde oyunumuz sahnelenmeye devam edecek. Sezon boyunca da yine moda sahnesinde ayda iki pazartesi olmak üzere devam edecek. Modusaynesi.com'dan da zaten takip, et, takip edebilirler. Hem de rahatça biletlerine ulaşabilirler. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi. Yani hangi kitapları okuman gerektiğinde bilmiyorum. Açıkçası pek kitapta okumuyorum. Dünyada neler olup bittiği hakkında ise hiçbir fikrim yok. Ya Ben galiba gerçekten nasıl düşünüldüğünü hatırlamıyorum artık. Yani eskiden düşünmeyen, okumayan, önemsizliği insanlar çok kızardı ama... Artık onları anlıyorum. Bazen e, araba kullanıp... Salak diye bir şey yapayım, Bak Bazen uykudan uyanı veriyorum sanki. Mesela araba kullanırken... Ama yani gerçekten uyanmak gibi değil. Yani Yorgun olduğumdan değil. Çünkü bütün gün uyumaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Ama öyle bir şey oluyor ki sanki böyle... ...zombiye dönüşmüşüm ya da otopilota almışım gibi. Ya Sonra 20 dakikada arabayı kim kullanıyordu acaba diyorum kendi kendime. Ve bazen bütün günüm böyle geçiyor biliyor musun? Hatta günlerim. Ama işte şimdi